Arkadaşlar çok özür diliyorum yani bu e, ne oldu bugün bilmiyorum ama e, nazar mı olduk inşallah nazar olmamışızdır ya Hani e, Hayırlısı Evet Görü Pardon, görüntüyü paylaşmayı unuttum, değil mi? Şimdi oldu. En son ee, ne duydunuz, en son ne dediğimi duydunuz, o önemli olan. Ben herhalde kendi kendime bir süre konuştum. Peki Ferisi'likten sonra Saduqi'likten bahsettim mi? Ee, Özür ee, Esenilerden bahsettim mi? Eseniler hiç dinlemediniz mi? Eyvah eyvah. Kendi kendime konuştum ha. <gülüyor> evet. Tamam. Tamam. E, ferisileri özetleyerek esi, ama ben yarım saat geçti ve hala Hristiyanlığa giremedik değil mi Neyse e, Hz İsa'nın geldiği dönemi anlamak açısından bu çok önemli ama e, Ferisiler e, din adamları e, din eğitim alıyorlar insanlara din eğitimi veriyorlar e, Tanrının Musa'ya iki tane Tora verdiğini e, inanıyorlar. Bu iki toradan bir tanesi yazılı toradır. Diğeri de sözlü olarak verilen bir toradır. Bununla inanıyor ferisiler. Ve ee, işte bu sözlü toranın ee, ağızdan ağıza onlara kadar aktarıldığını söylüyorlar. Yazılı tora ile sözlü tora aynı tanrıdan geldiği için aynı otoriteye sahiptir. Birbirinden hiçbir farkları yoktur diyorlar. Tabii ki e, şeyler bunu kabul etmiyorlar. E, sadukiler bunu kabul etmiyorlar. Sadece yazılı torayı kabul ediyor. Eseniler ise e, kıyametin yakın olduğuna inanan bir grup. Kıyamet yakın olduğu için siz e, yaklaşan bir tehlikeye karşı yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Ne yapıyorlar? E, toplumdan uzaklaşıyorlar. Kendilerini gelecek o kıyamet gününe hazırlıyorlar. Bunun da işte nasıl hazırlanıyorlar? Ee, yok bunlar Eseniler siyasi ve milliyetçi grup değil. Onlar Zelotlar kardeşim. Ee, Eseniler e, şunlar e, kıyameti bekleyen bir grup. Ee, kendi aralarında e, kapalı bir e, cemaat oluşturuyorlar. Katı kuralları var. Aralarına kadınları kabul etmiyorlar ve Fiziiken mükemmel olmayan, özürlü insanları da kabul etmiyorlar. Mesela akli dengesi çok yerinde olmayan insanları kabul etmiyorlar. Ee, kendi aralarında uyguladıkları e, kuralları var ve bu kurallar da e, bize bir şekilde ulaşıyor. İşte ben kısaca onun nasıl ulaştığını anlatıyordum. Orada kesilmişti benim e, şey. Şöyle ki arkadaşlar, e, e, esniler. E, Yazdıkları metinler, şeyler nasıl diyeyim kendi yorumları, Tevrat üzerine yaptıkları yorumlar, kendi uygulamaları için hazırlenen kurallar, bunları rulolar halde yazıp muhafaza etmişler. Toplumdan uzakta, çölde yaşadıkları için de bunları daha sonraki dönemlerde muhtemelen şey yapılmıyor ulaşılmıyor bunlara 1950 yılları civarında Arap bir çoban kaybolan keçisini ararken bir mağara daha evvel hiç görmediği bir mağarayı tespit ediyor. Mağarada büyük kaplar içerisinde çamurdan yapılmış seramik kaplar içerisinde rulolar tespit ediyor. Sonra bunları götürdüğünde uzmanlara bunların Eseniler tarafından yazılmış olan Tevrat e, metinleri ve e, şerhleri ve kendi cemaatin uyması için yazılmış olan kurallar olduklarını tespit ediyorlar. Ve e, günümüzde onlar kumran yazmaları veya e, ölü deniz yazmaları e, olarak biliniyorlar. Bunlar e, bize bundan aşağı yukarı 2000 yıl evveline ait o dönemdeki Yahudilerin e, Eseni grubunun inançları, düşünceleri hakkında e, bilgi veriyor. Bunların dışında bir de Zelotlar diye bir grup var. Bunlar e, milliyetçi diyebileceğimiz bir grup. Biliyorsunuz o dönemde Roma yönetimi hakim Filistin'de. Ve bunlar Romalıları istemiyorlar. Çünkü Romalılar yabancı, Romalılar putperest ve Romalılar e, şeyi, e, e, Yahudilerin mabedine gereken saygıyı göstermiyorlar. Bundan dolayı Romalılara karşı siyasi olarak direnmeye çalışan, bunun için hazırlık yapan bir grup olduğunu görüyoruz. Zaten Milattan sonra 70 yılında, 66 yılında başlayan bir ayaklanma sonucunda e, Romalılar 70 yılında nihai olarak Kudüs'ü ele geçiriyorlar, yani ayaklanmayı bastırarak ele geçiriyorlar ve mabedi yıkarak e, bu ayaklanmayı bastırıyorlar ve e, böylece ikinci mabed yıkılmış oluyor. Şimdi kısaca o dönemdeki e, durumu, e, siyasi sosyal yapıyı e, özetlemiş olduk. E, İsa geldiği zaman arkadaşları e, bir kere İsa dediğim gibi Saduki değil. Belli bir aileden gelen bir din adamı değil. E, ferisi de değil. Yani bir din eğitimi almış, birilerinden bir şey öğrenmiş. Böyle insanlara dini konularda vaaz eden bir şahsiyet. E, bundan dolayıdır ki Hazreti İsa'nın e, vaazları e, şey olarak e, çok e, bu sınıflarda, ferisilerde ve sadıkilerde çok rağbet görmüyor. Kendisi de essenilere mensup olmadığı için esseniler tarafından da herhalde kabul görmüyor. E, hatta e, böyle dediğim ama bazı e, şeyler e, araştırmacılar Hazreti İsa'nın öğretileriyle Esseni'lerin öğretileri arasında benzerlik kurarak Hazreti İsa'nın belki de bir Esseni olduğunu ifade etmekle birlikte bunu kesin olduğunu gösteren bize bir e, şey yoktur arkadaşlar e, bize e, Hazreti İsa'nın e, işte bu e, hayatı hakkında e, başvurabildiğimiz kaynaklar daha çok e, yeni ait kaynaklarıdır e, bu yeni ait kaynaklarında e, iki İsa'nın varlığını görebiliyoruz Bir tarih içerisinde yaşamış belli bir dönemde yaşamış insanlarla ilişkisi olmuş bir insan Bir de daha sonra bu insanların iman ettiği, Hristiyanlığın öğrettiği ve insanların e, bakış açısını e, bu şey benden mi kaynaklanıyor? Donma. Benim normalde sıkıntı olmaması lazım ama sıkıntı olmaması lazım dedik ama iki kere e, koptuk değil mi bugün? Evet. Yani şu an e, gördüğüm kadarıyla çalışan başka önemli bir şeyimiz yok ama tamam Evet ee, Hz İsa'nın bir tarihi şahsiyet olarak sunulduğu e, yerlerde e, mesela işte İsa şöyle e, şurada doğdu şunu yaptı şunla görüştü şuraya gitti şeklindeki e, bilgileri bize veren e, işte yeni ait metinlerindeki İsa'ya, ee, araştırmacılar Tarihsel İsa Koptu mu? Evet Teknoloji özürlüyüm herhalde Kusura bakmayın Hayırlısı bakalım ee, ne dedik ee, Hz İsa'nın tarih içerisinde yaşamış bir şahsiyet olarak varlığını e, bize bilgi veren e, metinlerde biz tarihsel bir İsa'yı görüyoruz yani bir dönem yaşamış herkesin arasında e, konuşmuş oturmuş kalkmış insanlara vaaz etmiş insanlarla mücadele etmiş gülmüş üzülmüş bir İsa Buna İsa, e, tarihin İsaası adı veriliyor ve bir de bunun dışında e, özellikle Pavlus'un etkisiyle e, yazılan e, metinlerde ortaya çıkan ve kendisine ilahi bir e, kimlik atfedilen, ilahi bir niteliğe sahip olan İsa vardır ki buna da e, işte e, inancın İsa'sı veya e, Mesih, İsa Mesih adı verilebilir. Evet şimdi bu ikisi arasında araştırmacılar ayrım yapıyorlar. E, tarihsel İsa işte belli bir dönemde doğmuş işte yaşadığı şartları biraz önce özetledik. Mesela insanlara e, gezerek vaaz eden birisi gezgin bir vaiz olduğunu görüyoruz. Hazreti İsa belli bir yerde oturmuş belli bir mesleği yapan e, ve gelen gidene vaaz eden birisi değil kendisi dolaşıyor. Köy köy dolaşıyor. Cemaat cemaat gidip ziyaret ediyor. insanların sorunlarını dinliyor, onlara çözümler öneriyor, hastalara şifa veriyor, sıkıntısı olan insanlara yardımcı olan bir İsa ve bu İsa'nın bu seferleri sırasında onu kabul eden, benimseyen insanlar etrafına toplanıyorlar. Bu esnada İsa'nın çeşitli e, olağanüstü e, şeyler gösterdiğini e, mesela mucizevi bazı hareketlerin olduğunu, hastaları iyileştirdiğini, az yemekle çok kişiyi doyurduğunu öğreniyoruz. E, öte yandan e, Mesih, Mesih İsa ise e, daha sonraki e, işte e, şeylerde anlatılacağı üzere ilahi niteliklere sahip e, işte e, tanrısal e, özellikleri var. E, Tanrı'nın oğlu e, ve Tanrı'nın gönderdiği bir e, misyon ile gönderdiği bir şahsiyet olarak e, nitelendirilmekte ve bu misyonunu yerine getirme aşamasında e, çarmıha gerilerek e, kendisini kurban olarak e, insanlara e, sunan birisi e, şeklinde tasvir edilmekte. Bu iki e, farklı e, İsa portresi arasında farklılıkların olduğunu e, devamlı hatırımızda tutmamızda fayda var. Şimdi özellikle e, şunu o, hatırlayalım: Bizim İsa hakkındaki bilgilerimizin büyük ekseriyeti, yani çok küçük bir miktarda bazı bilgiler hariç büyük bilgi kaynağımız e, Hristiyanların kutsal metinleridir. Yani İnciller ve diğer e, yeni ait literatürüdür. <gülüyor> Dolayısıyla bu yeni ait literatüründeki bilgiler e, işte e, belli bir tarihi şartlarda ortaya çıkmışlardır ve bu e, o dönemdeki tarihi şartların bakış açısını bize yansıtırlar. Baktığımız zaman bu daha sonra yine gelecek ancak baktığımız zaman şunu görüyoruz ki yeni ait dediği bir kere şu yeni ait eski ait konusunda zihnimiz net mi acaba? Onu bir sorayım ben. Ben yeni ait deyince e, arkadaşlarımızın aklında bir şey canlanıyor mu? Şimdi sadece İncil değil yalnız. E, lütfen e, sadece İncil değil. Yeni ait e, İncillerle birlikte başka metinlerinde olduğu bir şey. Ben kısaca size... Bakayım buradan bir kitap bulabilir miyim?